Merhaba, Japonya'da 5 Mayıs'ta ülke genelinde kapatılan nükleer santrallerin ardından hükümet önce vergileri arttıracağını açıkladı. Bu gelişmenin yarattığı tepki Fukui bölgesinde yer alan OY nükleer santralinin iki reaktörünün yeniden devreye sokulacağına ilişkin söylentileri de beraberinde getirdi. Söylentiler Haziran ayı ortasında Başbakan Noda tarafından doğrulanınca kalabalıklar Başbakanlık ofisi önünde toplanarak durumu protesto etmeye başladılar. Bu eylemlerin ilki 15, 11 bin kişinin katılımıyla 15 Haziran günü gerçekleşti. 2. Cuma eylemi 22 Haziran günü yapıldı ve Başbakanlık konutu önünde bu sefer 45 bin kişi toplandı. 29 Haziran'da yani o nükleer santralin yeniden çalıştırılmasına 2 gün kala gerçekleştiren eylemde ise neredeyse 200 bin kişi Başbakan'ı kararından dönmeye ve istifaya çağırdı. Japon halkı tek bir nükleer reaktörün bile yeniden devreye girmesini istemiyor. Yine geçtiğimiz cuma günü 100 binin üzerinde nükleer karşıtı Japon Başbakan'ın ofisinin önünde bir araya gelerek ülkenin batısındaki iki reaktörün tekrar çalışmaya başlaması kararını protesto etti. Japon halkı şiddetsiz doğrudan eylem taktikleriyle polise rağmen sokakları işgal ediyor. Pazar günü ise protestocular kendilerini bugün tekrar açılmaya hazırlanan nükleer reaktörün kapısına zincirlediler. Sürekli ofisin önünde toplanan eylemcilerin seslerini işitip işitmediğine ilişkin bir soruyla karşılaşan Başbakan Noda. Evet sürekli duyuyorum ama alıştım artık. Kararımda bir değişiklik yok diye yanıt verdi. Anlaşılan Noda da bu konuda Türkiye'deki Erdoğan gibi umursuz ve biz umalım. Bundan sonra vatandaşın sağlığını ve geleceğini düşünen politikacılar göreve gelir. Mobilya devi Ikea. Rusya'nın Kareliya şehri yakınlarında 600 yaşındaki ağaçların bulunduğu ormanlık yüzde %90'ını yok etmekle suçlanıyor. 1943 yılında İsveç'te kurulan Ikea dünyanın en büyük mobilya şirketi durumunda ve çok güçlü bir halkla ilişkiler ekibine sahip. Çevreci örgütlerin baskısı sonucunda şirket ekosistemlere zarar verecek ağaç kesimlerine son vermişti. Bunun ardından dünya çapında orman dostu sloganlı bir halkla ilişkiler çalışması başlattı. Bugüne kadar bu sloganla ürünlerinde kullanılan tahtaların yeniden yetiştirilebilir, ekonomik ve sosyal olarak uygun ağaçlık alanlardan elde edildiğini vurguluyordu. Ancak Rusya ile Finlandiya arasındaki 600 yaşındaki ağaçlara ev sahipliği yapan ünlü Karelya ormanlarının %90'ının Ikea'nın alt şirketi olan Swedwood tarafından yok edildiği iddia ediliyor. İsveç Devlet Televizyonu tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir habere göre Ikea her yıl Swedwood aracılığıyla 600 hektara yakın ormanlık arazi yok ediyor. Rusya'daki ormanlar dünyadaki tropikal yağmur ormanlarıyla birlikte dünyanın ekosistemi açısından büyük önem arz ediyor. Yatağın termik santreninin kül göletinden sızan sular köylülerin isteğiyle analiz edildi. Aynı suya hayvancılık ve insani tüketim açısından iki farklı rapor çıktı. Tarım Müdürlüğü tarım ve hayvancılık açısından uygun değildir raporu verdi. Sağlık Müdürlüğü ise aynı su için insanların tüketimine uygundur dedi. Milletvekili Mehmet Erdoğan konuyu meclise taşırken Muhtar Ramazan Yörük'ün öğretmen oğlu Hüseyin Yörük çalmadığı kapının kalmadığını anlattı. Gölün her gün 6000 metreküp su eklenerek büyümesine rağmen çevresinde hiçbir uyarı levhası ve önlem için tel çekilmediğini belirten Yörük bir başka iddiayı daha gündeme getirdi. Yörük İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurduğumuz sırada eski dosyalar da çıktı. Daha önce yapılmış çalışmaları ilişkin raporlar o dosyada dikkatimi çekti. Bir bilim adamı inceleme yapmış ve suda uranyum, toryum, radyum bulunduğunu ses etmiş. Belgeyi istedik ama vermediler. Sadece o belgenin fotoğrafını alabildim diyor. Kömürlü termik santral öldürür diye boşuna demiyorlar anlaşılan. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ODTÜ son yıllarda hız kazanan yenilenebilir enerji araştırmaları sayesinde çok güzel meyveler vermeye başladı. 2009 yılında üniversite bünyesinde kurulan güneş enerjisi araştırma ve uygulama merkezinin yani GUNAM'ın çalışmaları devam ediyor. Profesör Doktor Raşit Turan 2011 yılında enerjiye 54 milyar dolar ödedik. Bu rakam cari açıkta önemli bir paya sahip. Çalışmalarımızda Türkiye'de güneş enerjisi teknolojilerinin ve güneş enerjisi güç istasyonlarının kurulmasına ve dolayısıyla geleceğimize katkı sağladığımızı düşünüyorum dedi. Profesör Turan, Türkiye'nin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık 200 bin gigawatt saat olduğunu bu ihtiyacında Tuz Gölü kadar bir alanda yapılacak güneş enerjisi panellerinden sağlanabileceğini söylüyor. Yani neredeyse bütün çatılara yapsak yetecek. Kaldı ki bir de rüzgar enerjimiz var. WWF Türkiye denizlerin korunması ve azalan türler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla denizlerin umudu su altı fotoğraf yarışmasını düzenliyor. Yarışma Umut Tural'ın anısına gerçekleştiriliyor eski bir WWF çalışanı. Fotoğraflar 2 Eylül'e kadar gönderilebiliyor. Ödüller 10-24 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak. Halk oynamasıyla belirlenecek. Yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi almak için sizler de denizlerinumudu.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Sağ kalın.